Perişan FM Perişan FM. DK Radyo'da Türk Radyo'da Perişan Efem. Perişan Efem Ramazan Özel Programını iftiharla sunar. Perişan Efem Radyo'da Türk Sineması Ramazan Özel Hayat zindanlarda hayatını zulmetlerle geçirirken Talat'tan zorla koparılan güzeller güzeli zavallı Nalan Talat'tan ayrı azarı bizarı Zeynep Dicdarı bir şekilde günlerini geçirmektedir <gülüyor> Sahur hazırlamayı çok seven Nalan o gece tadıyla birlikte bir yandan sahur hazırlığı yapıyor Diğer yandan da Talat'ın taş plağını dinliyordur Talat'ın taş plaklarına iyi surette istibdat koyan Taci Efendi ise Beklenmedik bir anda çıka gelecek Ve o taş kalbiyle o taş plağı paramparça edecektir Beni böyle bırakıp Gidemezsin sen bir kalemde sinip natamazsın ki beni böyle Aman Allah, kuradın. Aman Allah'ım ne kadar Gidemezsin ne güzel söylüyor değil mi dadı? Ay benim ben takmışım şofadın. Aman Allah'ım kulaklarıma inanamıyorum. Bu da ne nalan bu herifin plağı bu evde nasıl çalınır ha? E ee, şey ben dinlemiyorum dadı Ya, bu ne kepazelik? Ben bu evde taraduysa dinlenmeyecek demedim mi ha? Şey, dem ben benim de gör. Ömerciğim diyor Evet Ömerciğim diyor diyor. Sen ha? Vay dengsiz hayasız. Sen bu herifi nasıl dinlersin ha? Ya ne yalan konuşuyorsun ya? Ben dinlemiyordum. Paşa dedi dinliyordu ya. Paşa dedi. Sen seni Paşa dedi. Sen dinliyordun demin ya. O dinliyordu. Paşa dedi dinliyordu. Ben dinlemiyordum. Paşa dedi dinliyordu. Ne? Paşa deden mi? Paşa babacığım Sizi hiç yakıştıramadım Bu herifi nasıl dinlersiniz ha? Rica ederim Taci Biliyorsun ki Bu herif benim tarzım değil Mahmut Tuncer Manga Kargo Ne bileyim ya da bulutsuzluk özlemi olsa neyse Allah Allah Allah Allah. Kimse dinlemiyorsa bu ses ne ha? Ne yani? Ben mi dinliyorum bunu? Vallahi son zamanlarda çok dengesizleştiniz Belki de siz dinliyordunuz farkında değildiniz Taci <gülüyor> Bu herifi dinlemektense ölürüm daha iyi <gülüyor> Ver şu pilav kırayım da bir görürsün Al ah. sen... <gün> Ha Hah da kırdım Oh be içim soğudu <gülüyor> <gün> Aman Allah Pilağı kırdım ama Yine de çalıyor paşa babacığım Böylesini be, ilk defa görüyor Yeme bahçeler Çabuk parçalayın şu işte pilavı <gülüyor> Neyse sinirlenme Taci damadım Gel otur nefeslen ya kalat dediniz de aklıma geldi Hala yaşıyor mu bu adam? Yaşıyorsa niye öldürmedi ki hayretime mucib oldu doğrusu Şey paşa babacığım hani Türk filmlerinde kötü adam iyi adamı tam öldürecekken Durun onun için çok güzel bir ölüm hazırladım der ya Ben de 15 bölüm önce öyle yaptım ve öldürmedim <gülüyor> Onun için öyle bir ölüm hazırladım ki... ...Amerikanın Guantanamo'daki yaptıklarından daha beter edeceğim onu. Şu anda zindanda kendisi. Cezasını çeksin, bir ara öldürün paşa babacığım. Demek, demek telat yaşıyor ha? Ne Yaşadığına çok mu sevindiniz? Yo, telat yaşıyor mu derken yani... ...hala ölmedi mi diye, niye ölmedi diye şey ettim. Yoksa telat benim için öldü biliyorsunuz. Buldun <gülüyor> mu baba? Talat yaşıyormuş Talat'ım yaşıyormuş Talat yaşıyor Ebu ne yaptı kızım Talat yaşıyormuş Ne lan kızım sahura ne hazırladınız bakayım Tarhana çorbası ve bulgur pilavı Paşa babacım Aha bu ne ya her gece tarhana çorbası ile bulgur pilavı mı yiyeceğiz ya Allah Allah Ne yapayım Ömercik çok seviyor <gülüyor> Evet çok seviyorum ben bulgurla tarhana çorbasını ya Bulgurla tarhana çorbasını çok seviyorum ben ya Çok seviyorum ben Hay Ömerciğine ya Allah Allah arkadaş Çocuk dediğin köfte sever, hamburger sever Bilemedin sucuk sever Bizimki tarhana çorbası seviyor Aklım almıyor la <gülüyor> Hadi sofrayı bekletmeyelim Şey diyorum paşa babacığım Yarın gece sahuru ben hazırlayayım paşa babacığım Menü de şimdiden veriyorum Ee e, Meksika usulü parçamin soslu şingisel tavuk İtalyan usulü monotelli kereviz dolması ...biraz da Fransız güyanası. E tatlı olarak da... ...Amerikan Dunkin'dan ısı Paşa Babacığım. Aferin damat. Uluslararası mutfak kültürüne... ...bu denli mutlak hakim olman... ...nazarı bakışımdaki tacı imajını... ...gıpta edilecek bir sofrayı adabı... ...muhaşeret seviyesine yükseltti. Seni köşkümüzün... ...baş gurmesi ilan ediyorum. Taci'den gurme değil... ...olsa olsa sonradan gurme olur Paşa Babacığım. <gülüyor> kıskanıyorsun değil mi? Evet evet kıskanıyorsun gurme olduğum için kıskanıyorsun benim gurmeliğimi hahahahahahahah <gülüyor> Evet her fırsatta çifteski paşanın gözüne girmek için uğraşanın ve bu uğurda akla hayale gelmeyen kategorilere başvuran hayatını bu hayali gayeyle derbest eğlenen Taci Çifte Sikipaşa'nın gönlünü bu seferde çakma gurme olarak kazanmıştır. Nalan'ın da dediği gibi kelimenin tam anlamıyla sonradan gurme olan Taci bir an önce yemek öğrenmek için ünlü aşçı Oktay Usta'nın yemek kitaplarını okumaya başlar. Peki bundan sonra ne olacaktır? Cevabı gelecek bölümdedir.